Harici zihur etti hastalığı en büyük bela hariciler oldu. Muaviyeye hiçbir şey değil. O topular var, softalar. Ya Ali kâfi oldunuz sen Kur'an'a karşı geldin diye hastalığı hariciler. Şamlar ne diyor? Şamlar hiçbir şey değil. Ne uzuibirler hastalığı nasıl kere bunlar? Ayaklandılar hastalığıya karşı. Sen de kâfi, i̇şte benim muaviyi kâfi dediler. İki tarafa. Benim fakat hastalığı bunlara cenge başlayınca bunlar hastalığın ordusu perişan eder. Bu hariciler. Ne uzuibirler? Git yeri kesiyorlar baştan aşağı. Günah irtikâb etmek bunlarda küfür icab ediyor yavur oluyorlar kezciyorlar başlarına mesela, çoluk çocuğu hepsini Toplanıp biliyorlar ya Hasan'ı Basiri'ye o kadar zaydinler ki pire yakalıyoruz ya Hasan pireyi böyle ofalıyoruz sonra kırıyoruz yani günah olmuyor Frandı, o kadar zaydinler aynı gibi somular hani her camide rivat ediyormuş da birisi gelmiş tükürmüş kubileye karşı pencerede başını çıkarmış pezele demiş önünde işim olmasaydı demiş kubileye karşı tükümen ne oldu sana gösterildi demiş aynı kabildenler işte bunlar böyle Diyor Hazreti Hüseyin diyor, kestiniz peygamberin çocuğunu diyor, torununu diyor, Sahra-i Kerbela sormadığınızda pireyi mi soruyorsunuz bana şimdi diyor, Hazreti Hüseyin diyor, Yani böyle zahirden diyor, aynı zamanımızdaki soğan yemezlerden yani, gayet tek soğudu. En büyük maharebeyi havarış maharebeden Hazreti Aliye. Şamlar hiç miyedik? Şamlar Ahmak, bir sürü Ahmak. Bunlar, mevzu billah, acı soğudu. Haricilerde buldun mu Hazreti Hüseyin Efendi? Hepsi. Hazreti Aliye tekrar ediyorlar işte, söylüyoruz ya. Hazreti İmam Aliye şehit de onlar. Tabii. 3 üç, evet, üç evet. kişi çıkardılar, 3 fedayı Abi, bir, bir, bir, bir amir ası i̇bn kat edecek. Şam'da Muali'yi köfte İmav Ali, kaderullah görecek yani.